Salat ve ala seydina ve nabiina ve şefiğina Muhammed ve ala ma huwa ve la yezidul zalimine illa khasara Sıdakallahu Ve bellana rasulüne nebiyyül Ve nahnu ala zâlike mineşşâkerîne bi kalbin Çok aziz ve pek muhtemel İnsan yaratılışı itibariyle hikmeti vücudu mübarek olan varlık yani Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri insanı çok kutsi mana ve mübarek hizmet için yaratmıştır alemde insan insan manasız ve başı boş bir varlık değildir muhtarameyim. Birçok ilahi, rabbani, samadani vazifeleri vardır. Bunları yaptığı takdirde Allah'ına kulluk ettiği ve emir tuttuğu yasaklardan da sakındığı takdirde melekleşir ulvileşir, Rabbisine yaklaşır. Evet, muhterem Hüsnümalar. Hatta melekleşir ne demek? Meleklerin gıpta ettiği nazlı bir varlık haline gelir. Ben dersimin mukaddimesinde alemlerin Rabbine niyaz ediyorum. Ya Rabbi bizi seçtiğin ve sevdiğin kullarına ilhak eyle. Bunlara Rabbani insanlar diyoruz muhterem Müslümanlar. Bir de bunun aksi yolu tutanlar var. Nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, dünyaya yakayı kaptıranlar. Dikkat ediyor musunuz? Üç şey büyük tehlike muhterem Müminler. Nefse uymak, şeytana uymak. Dünyaya yakayı kaptırmak. Büyük tehlike. Evvelkine meleklerin gıpta ettiği insan demiştik. Buna da hayvanların bile nefret ettiği mahluk diyoruz muhtemelen Füslümanlar. Çünkü kitabullah tasvih ediyor. لَهُمْ kulubun la يَفْقَهُونَ biha. <gülüyor> Kulakları la la yusrun kel humul var duymaz hakikat sözünü. Gözleri var sunu ilahiden, kudret rabbaniden ibret almaz. Kalpleri var iman, aşk. İlahi sevgi, mana neşesinden top yakın uzak et parçası. Hani Akif'in tabiriyle her zaman söylediğimiz gibi paslı yürek Allah muhafaza etsin. Uleike kelanam, onlar yeyip yayılan hayvana gibidir. Belhum adal belki hayvanattan da daha sapıktır ve perişan hallere yuvarlanır giderler. Muhterem Müslümanlar, duamı tekrarlıyorum, Ya Rabbi bizi bu derekelere düşmekten muhafaza buyur, tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kıl. Muhterem Kardeşlerim, Bahtiyarlar zümresine girmek için, melekler gibi melekût semalarında ruhan uçmak için, Allah'ın rızasına erip, İlahi rahmet ve etafına mazhar olmak için yol ne çare ne bugün onun nizamı üzerinde hasbuhal edeceğiz ki hemen berveçi peşin söylüyoruz Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an. Kurtulmak istiyor muyuz? Gönlümüze her yöneldikçe arşın meşesini tapmak istiyor mesur olmak istiyor muyuz dünyada aziz olmak mahşerde enbiyanın izzetinin nuru içerisinde bulunmak livaül ham altında yaşarmak istiyor muyuz ebedi korktuğumuzdan emin olup cennet nimetlerine nail ve masar olmak istiyor muyuz sağ elimizde Kur'an-ı Hakim sol elimizde sünnet-i Muhammedi muhterem Müslümanlar Avize-i Kur'an ve Meş'ale-i Muhammedi yol havfi, hatarı rampası, inişi yokuşu dünya olarak muhterem Müslümanlar korkunç bir dünyada yaşıyoruz tehlikelidir yolculuğun içerisindeyiz eğer bu yolculuğu sıratı müstakime aktarabilirsek yani her nefes ve adımda ve enne hâdâ sıratı müstakiman kattabi'uhu ve la tatbû süble fetafarraku bikum min sebili. deste hemen hemen okuyoruz. Kur'an yoluna, İslam'ın fil dişi caddesine, Hazreti Muhammed'in avizeleri asılı sırat-ı müstakime yolumuzu aktarabiliyorsak yolumuz kıyamete kadar ve cennete kadar açık, haufi, khatarı top yakın kalkıyor muhterem Müslümanlar. Yürüyebildiğin kadar yürü, Allah seninle beraber. Mutanmimiler, şöyle demek istiyorum: 5.5 buçuk milyar için bir tek kurtuluş nizamı var. Koyalı kardeşlerim unutmayın, 5.5 buçuk milyar için ve kıyamet sabahına kadar insanlık ve beşeriyet için bir tek kurtuluş nizamı var. Hazreti Kur'an ve ona tabi olmak Hazreti Muhammed ve onun sünnetine uymak muhteremimiler. Bakınız Kur'an için Kur'an ne diyor? Kur'an için Hazreti Muhammed ne diyor? Bunu beraberlikle sırayla mutala edelim. Evet. Kur'an-ı Kerim'in faziletini, nurunu, feyzini, bereketini nişin geldiğini ve ona yapmışanların akıbetlerinin ne olacağını evvela Kur'an-ı Kerim'e göz gez, gezdirelim beraberlikte. Ayetleri sırayla okuyalım muhterem Müslümanlar. Esnaidü Billah ve nunazzilu mine al-Kur'an huve şifaa'ün ve rahmetullil müminin Allahu Zülcelal kelamın sahibi olan Yüce Mevlamız kitabı kerimi için buyuruyor ki bizim Kunda Kur'an'ı Hakim'den indirdiğimiz ayat ilahiye ilahiyye o ancak şifadır muhterem Müslümanlar ve nunezzilü minel Kur'ani mahve şifa'ın yani Müslümanın kalbinde sadrindeki şirk hastalıkları küfür hastalıkları masiyet hastalıkları Kibir hastalıkları, gurur hastalıkları, ucup hastalıkları, enaniyet hastalıkları, kin hastalık ve emsali muhterem Müslümanlar ne kadar marazı kalbiye varsa insanı insanlıktan çıkarıp hayvanlardan daha adi derekelere yuvarlayan ne kadar göğüs hastalığı, kalp hastalığı varsa Kur'an-ı Kerim bunların topyekununa şifadır. Efendiler, meclislerde konuşurken şunu çelik çiviyle perçinliyoruz. Çelik çiviyle perçinliyoruz. Beşeriyet bugün sonsuz dertlere giriftar olmuştur. Beşeriyet bugün çok çeşitli hastalıklarda hastadır. Ve bunların çaresi tektir diyoruz. Muhterem cemaat. Aa, dinliyoruz gene unutuyoruz evet dinliyoruz tabiik etmiyoruz toplanıyoruz dağılıp gidiyoruz herkes için değil tabi bu muhterem müslümanlar fakat umumiyet itibariyle halimiz bu olduğu için cemiyet olarak hastalıklardan kurtulup tam şifaya eremiyoruz muhterem müslümanlar bütün dertlerin tek devası var Hırsızlık, soysuzluktan tutunuz da şakavet ve uyuşturuculara varıncaya kadar cemiyetin bütün dertlerinin bir tek devası var. Umumi manada İslam yine İslam yine İslam biraz içeriye doğru yürüyorsak Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an muhterem Müslümanlar. 60 milyonu mu kurtarmak istiyoruz? Bir buçuk milyar İslam alemini kurtarmak istiyoruz. Mürşitlerle, alimlerle, vaizlerle, hatiplerle, efendim, müdreslerle, ikaz edici insanlarla, radyolarla, televizyonlarla. Kur'an şifasını gönüllere götüreceğiz. Başka çare yok muhterem Müslümanlar. Bir tek çare var. İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş, Hazreti Muhammed'e dönüş. Çünkü bu, bu şunun veya bunun değil, yaratanın istediğidir. Yaratanın istediği. Allah böyle istiyor tamam mı yoksa yoksa yarının bugünden daha korkunç olacaktır diyor ve noktayı koyuyoruz oraya muhterem müminler hem Allah'a asi olacaksın hem şifa bulacaksın hem Allah'a asi olacaksın hem huzura ereceksin hem Allah'a asi olacaksın Kötüleri yok edip çoğaltmayacaksın, azaltacaksın veya yok edeceksin. Bunlar masal içine düşmektir, hikayeyle meşgul olmaktır, hayal peşinde ömür harcamaktır. Allah'a döneceksin, Allah'a. Muhterem Müslümanlar, demek ki bütün sadri ve kalbi, kalbi dertler deyince şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ala inna fil cesedi lemulatan iza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesadet fesal cesedu kullu ala wa Ey ümmetim ve ashabım ve insanlık alemi biliniz ki vücutta bir et parçası vardır vücutta bir çiğnem et parçası vardır o et parçası salaha giderse bütün vücut salaha gider. O et parçası fesada giderse bütün vücut fesada gider. Ela vahiyel kalp. Peygamber Efendimiz buluyor ki uyanınız, mütenebbih olunuz, sadede geliniz. O et parçası kalptir diyor. Maddemizin sağlam olabilmesi için kalbimizin sağlam olması lazım. Hastalıklarım en tehlikelisi kalbe arız olan hastalıklardır. Muhterem Müslümanlar biliyorsunuz. Kalp durdu mu gider. Benim yakın akribamdan ve aşağı yukarı 40 yıldan fazladır dostum ve kardeşim Hacı Feyzi düğürüm. Kalp hastasıydı muhterem Müller. Doktor Ani de gidersin Hacı Efendi dedi hocam derdi zaman zaman geçen Pazar gün ani de gitti evet, kalp hastalığı. Mutermemiler maddeten böyle olduğu gibi manen de hastalıkların en tehlikesi Allahu zülcelal rahmetiyle yarlagasın makamını cennet etsin diyorum manen de hastalıkların en tehlikelisi kalp hastalığıdır. Kalbe şirk girerse, kalbe küfür girerse, kalbe inkar ve ilhat ve fesat arız olursa, kalbe gurur, enaniyet, benlik girerse, kalbe Allah'a itiraz, Kur'an'a yan çizme, Resulüne karşı kararma ve zulmet girerse, Akif, koca Akif, ''Sen belamı buldun, bu bir.'' diyor. ''Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem?'' Safatında öyle diyor muhterem Müslümanlar. ''Kalbini iman ve aşktan gayriye bırakıverenlerin akıbetleri büyük tehlikeye daima maruzdur.'' Onun için biz bugün dersimizde kalplerin ve sadirlerin şifası olan Devası olan, ilacı olan, nur olan, rahmet olan Allah'ın büyük lütfu, beşeriyeti kurtarmak için aştan uzanan eli Kur'an'dan bahsedeceğiz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Söz açıyoruz muterimsimalar. Ve nesil min kuran mahe ve şifa'n ve rahmetül müminin. Evet, sadirdeki bütün dertlere Kur'an'ı Kerim şifa. Muhtaramilah. Hazreti Ömer gibi bir zat, Hazreti Ömer gibi bir zat, Henüz daha hazreti değil, Omar'ın kattaaptır. Peygamber Efendimizi katletmeye gidiyor Kılıncı yanında. Karşısına gelen biri, "Ya Ömer, ila Nereye gidiyorsun diye soruyor. "Muhammed'i katletmeye gidiyorum. Bu işi bitireceğim." diyor. Nauzu billah. Ömer Efendimiz etrafında 39 kişiyle Darul Erkam'daılır. Muhteremimler. Ya Ömer, sen bırak sallallahu aleyhi ve sellem. Senin hemşiren ve enişten de İslam'ı kabul etti Muhammed'i oldu. Sen onlara bir ora bakalım diyor. Onlardan bir dille bu işi çok acele gidiyorsun. Hazreti Ömer eniştesinin hemşiresinin kapısına geliyor, içeriden dinliyor. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Taah. Ma anzelnâ alaik al-Kur'an ltaşqa. İlla tezkret alman yixşa. Müslümanlar, İla ahir il ayyat içeride vakur bir sesle okuyorlar. Hazreti Ömer dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ama gayzuk hini tabii henüz şifa bulmuyor. Pesin kararla geldi. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor. Eniştesi hemşiresiyle ağır münakaşa ediyor. Bayağı sataşıyor onlara. Şu okuduğunuzu verin bakayım diyor. Hemşiresi dişi aslan muhterem emirler. Yanağı da biraz yarıldığı, kanadığı halde, o münazığa da. Abi diyor, Kur'an için indiren Mevla La yemessuhu illel mutahherun buyuruyor. Ona ancak temiz eller dokunur diyor. Sense kirli adamsın diyor. Temizlenip yıkanacaksın ondan sonra. Ne yapmam lazım? Hust edeceksin. Gidiyor, hust ediyor, yıkanıp geliyor. Eline veriyor. Cenab-ı Ömer okumuş adamdır. Muhterem Müslümanlar henüz İslam'a ermemiştir ama bilen insandır. Okuyor, okuyor, okuyor. beni peygamberimizin olduğu yere götürün diyor Darul Erkam'a götürüyorlar kapıyı çalınca geriden bakıyor sahabe Ya Resulallah Ömer-ü geldi tabi yaman bir insan olduğu için baya da sahabe biraz ürperiyor açın Buyurlar Peygamber Efendimiz, açın, Ömer gelsin. Kapıyı açıyorlar, sahabenin ilk iman edenler, ve evvelûndan iki sağlam mücahit, biri sağında, biri solunda duruyor, bir tehlike olmasın Resûlullah'a diye, Peygamber Efendimiz'in önüne kadar geliyor ve böyle duruyor. Aleyhissalâtu vesselam Efendimiz, Risalet eliyle şöyle bir omuzundan tutuyor, niçin geldin, gelmeyi hikmeti nedir ya Ömer diye şöyle bir sarsınca, Hazreti Ömer'in dizinin bağı çözüldü önüne yığılı verdi Peygamber Efendimiz. Mucize-i Muhammedi tabii muhterem sunalar. Ya Resulullah getirdiğinize ve size inanmaya geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abdu Efendiler Hazreti Ömer gibi Granit kaya Dünyaya sahip bir zatı Korkunç hastalığından Bir anda Lenhi basarda Göz açıp yumuncaya kadar kurtaran ne? Kur'an'ın manevi tesiri Tabi başta tevfik ve hidayeti ilahi Allah-u Zülcelal'in Resulü devamlı dua ederdi. Amr-i Hişan veya Ömer-i Hattab'dan biriyle İslam'ı, Kur'an'ı teyhid et Ya Rabbi diye dua ederdi. Ebu Cehil kayıpak kafir olduğu için ona nasip olmadı. Bedir gazvesinde leşini kurtlar yedi gitti ve selam. ömer Hattab şahsiyetli insan, yaratılışında mert ve tek yüzlü adam Öyle olunca Cenabı Halıkü Zülcelal Kur'an vesilesiyle kendisine hidayeti nasip etti elhamdülillahi teala. Ve uzatmayacağım çünkü Kur'an'dan bahsedeceğim. Namaz vakti gelince Peygamber Efendimiz seccadelerimizi serin namaz kılacağız buyurdular. Hazreti Ömer Niçin gizli kılıyoruz ya Resulullah? Hazreti Ömer Daha yarım saate evvel bir saate evvel inanmıştır niçin gizli kılıyoruz ya Resulallah ey Mekke müşriklerle dolu zarar ve tesellütlerinden teveki gerekir sakınmak gerekir İslam kuvvet buluncaya kadar bu böyle ya Ömer Cenab-ı Ömer müsaade ederseniz namazımızı Beytullah'ın gölgesinde kılalım ya Resulallah bizden kimseye susam danesi kadar dahi zulüm gitmeyecek gençler Gençler, Allah'ın alnından öptüğü imanlı nesil, Hazreti Muhammed'in nesli, Kur'an nesli, iman nesli size söylüyorum gençler. Tabi gençler de biraz geç geldiği için hep kenarda kıyıda oluyorlar. İnşallah hoparlör onlara duyuruyorum muhterem Müslümanlar. Alel ekser demek istiyorum. Hepinizden genç evlatlarından cenabı Hak razı olsun. Tekrar ediyorum Kapı Camii'nin muhterem cemaati Bizden Kur'an neslinden kimseye susam danesi kadar hardal danesi kadar zulüm ve tecavüz gitmeyecek. Ebeden. Biz müminiz. Elhamdülillah. <gülüyor> Muhammed İkbal Pakistan'ın dev şairi büyük mütefekkir öyle diyor. Mümin tepeden tırnağa Rahmettir ve şefkattir diyor. Müminin elinden ve dilinden zulüm gelmez. Ancak anons, parola ve direktif. Kıyamete kadar yenilmeyeceksin diyorum. Tamam mı? Hazreti Ömer neşesiyle Hazreti Ali satvetiyle Hazreti Sıddık metanet ve sadakatıyla, Hz. Osman ahlak ve edebiyle ben varım diyeceksin mümin kardeşim. Evet, tekrar ediyorum. Biz rahmetten yaratılmış müminleriz. Bizim elimizden ve dilimizden zulüm gelmez muhterem müminler. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ alemin نَشْهَسِنَا dayanır. Ay-i Celle'ye döndük muhterem Müslümanlar. İşte... Hazreti Ömer üzerinde İnkılab-ı Ruhi bir anda Kur'an'a kulak veriyor ve küfürden kurtuluyor. Beş buçuk milyara böyle sesleniyoruz. kulağını Kur'an'ı Hakime kulak verin ve kurtulun. Sımsıkı sarılın ve kurtulun diyoruz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ayet devam ediyor. Ve nunezzilü minel kur'ani mahu ve şefa'ı Şifa'ın ve rahmetullil müminin ve Kur'an-ı Kerim müminler için bir rahmettir. Muhterem Müslümanlar, rahmet gecikti mi mahalleler kokuyor, rahmet gecikti mi çarşılar kokuyor, rahmet gecikti mi tarlalar, bahçeler, bağ bağlar kuruyor, teaffun ediyor rahmet gecikti mi toz toprak alıyor her tarafı rahmet gecikti mi hayatın tadı kalmıyor her varlık şikayete başlıyor Allah'ın rahmetini lütfet diye tamam mı maddi rahmet bu hakikatin bir remzidir Kur'an bütün varlık ve beşeriyet için rahmet olarak gelmiştir gözlerin süruru Kur'an'dır kalplerin nuru Kur'an'dır Ruhların yıkanış ve rahatı Kur'an'dır. Muamelelerin, bütün eğrilerin doğrulmasına vesile Kur'an'dır. Kalplere, ruhlara, insanlığa inşrah getiren Hazreti Kur'an'dır. Muhterem Müslümanlar, beş buçuk milyarı bir anda çekip bataklıktan arşa uçuracak el Kur'an'dır. Çünkü o mahz rahmettir. Muhterem Müslümanlar, Kış gelince ağaçlar yapraklarını döküyor, yem yeşil gömlekli ağaçlar simsiyah kabuk içinde kalıyor biliyorsunuz. Evet, her tarafta çiçekler sönmüş, her tarafta böyle bütün filizler boyunlarını bükmüş, kurulmuş, kış halini görüyorsunuz. Bahar gelince nisan yağmurları yağmaya başlıyor, yağdıkça, yağdıkça, yağdıkça bütün çekirdekler kabuğunu kırıyor yapraklar ve çiçekler açıyor meyvelerle dallar eğilmeye başlıyor baharın büyük neşesi mümin kardeşim 20 saat ve ömür boyu Kur'an'a sarılırsan iç alemin daima nisandır, bahardır tamam mı? eğer Kur'an'ı hakime eğer kuran Hakim'e söylendiği gibi, tavsiye edildiği gibi sarılacak olursan, iç alemin daima bahardır. Marifet çiçekleriyle, şarıl şarıl akan dereleriyle, yaprak ve yeşillikleriyle, şöyle hani bir gezmeye gidersiniz bazen Nisan ayında. Bin bir çeşit renklerle bezenmiş bir ovayı görürsünüz. Muhterem Müslümanlar bir yayla size sürur verir. Sizin gönlünüz eğer Kur'an'a tabi olursanız böyle yaylalarla dolu artık. ilahi rahmet, tesiri kat'i ve neticesi yüzde bir milyar. Müsbet ve hayırlı olan rahmetin, manevi rahmetin gelişi o da Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar. Cenabı ı Bekir'in Sıddık, Cenab-ı Ebu Bekir'in Sıddık, Radıyallahu Teala'nın Hazretleri, Kur'an'a aşıktır. Kur'an okur, haramı ilahiye gelir. Kur'an okur ağlar, Kur'an okur ağlar, Kur'an okur ağlar. Mekke müşriklerinden taze filizler, Hazreti Ebu Bekir'in okuduğu Kur'an'ı dinlerler, gözyaşlarına bakarlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İnanan inanana. Hatta isterseniz hep gençler diyorum gençlerin gönlünü almak için bir de kazıya naklediğim asr saadetten yine muhterem zamanlar. Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr bir evin bir tek oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an'ı dinlemiş, Hz. Ebu Bekir'in Kur'an'ı dinlemiş radıyallâhu Teala anhüma Gönlü Hacı ve İsa'de Üstad'ımın tabiriyle gönlü cıkırdayıp duruyor Ah bir kendimi kainatın Muhammed'inin önüne atabilsem Anne baba da üzerine o kadar haris ki haline bakıyorlar Muhammed'in önüne bir giderse bunu kaybettik diyorlar. Muhterem Müslümanlar ve'l-akibetü lil Muhterem Müslümanlar biz melek haslet insanlar olacağız. Biz melek haslet efendi insanlar olacağız. Fakat Rabbimizden şunu isteyeceğiz akıbet ve zafer müminlerindir, müttekilerindir inşallah. Ve bunu göreceğiz Allah'ın inayetiyle muhterem Müslümanlar. Ve bunu Allah'ın inayetiyle göreceğiz. Ağlayan gelecek, tövbe eden gelecek, nedamet eden gelecek, pır pır pervaneler avisi Kur'an'ın etrafında böyle dolaşacaklar. Ve nihayette, muhterem Müslümanlar bugün size bir müjde var ama garip bir müjde. Ah canım hocam ya. Hep gazeteler kara haber, hep radyolar, televizyonlar kara haber veriyor. Bir de siz bir müjde verin de bir rahatlayalım efendim şu dünyada. Hep bu dünyada ah etmeye geldik. Mü müjde veriyorum muhterem Sımalar. Sohbetim vardı. Sohbette organize sanayiinden bir efendi, hacı efendi şöyle bir müjde verdi. Bir Fransız matematikçi profesör, bir Fransız matematikçi profesör, Kendisi kahinmiş, Yani bir şeylere bakarak gelecekten haber verilmiş. Muhterem müminler tabi bu benim inandığımdan değil de şakası bile hoşuma gittiği için söylüyorum size. Benim delillerim güneş gibi olmalı. Benim delillerim güneş gibi açık olmalı. Kuşluk vakti gibi olmalı. Öyle kahindi, müneccimdi filandı, falandı. Onlara filan zerre kadar metelik veren insan değiliz muhterem onlar. Niye? Çünkü bizim peygamber efendimiz öyle buyuruyorlar. Müneccimin biri gelmiş peygamber efendimiz'e, Müneccimin biri gelmiş peygamber efendimiz'e, ''Ya Muhammed, felan ayın felan gününde rahmet yağacak, yağmur yağacak, Kabe'ye su dolacak, rahmet suyu dolacak.'' demiş. Onun söylediği felan ayın felan gününde rahmet yağıyor, Kabe'ye su doluyor. <Gülüyor> Peygamberimiz Zişan Efendimiz, Mübarek eliyle, elinde bir kapla Kabe'nin içerisinden hem suyu boşaltıyor, hem de küllü müneccimin kezzabun. Her müneccim ve kahin yalancıdır, inanmayınız buyuruyorlar. Ah canım hocam ya. Kadınlar bu remilcilere, bu müneccimlere, bu kahillere, ailelere, bir türlü karıları tutamıyoruz. Bazı erkekler böyle diyor, hocam bir türlü karıları tutamıyoruz, bunların kapısının önünde sıraya giriyorlar adeta. Kimi fincana bakar, kimi taşa bakar, kimi çakıla bakar, kimi filana bakar, usandık efendim bundan. O biri diyor, emniyetçi kardeşimiz, hocam kanunun da hi zaten bu memnu, kanunun de yasak zaten, önüne geçemiyoruz bunların. Küllü müneccimin kezabun, her müneccim ve kâhin ve remilci, haber veren yalan söyler. şimdi biri var ki şöyle diyor muhterem Müslümanlar gayıptan haber veren yalan söyler dedim ya hah canım yahu hani falan mürit falan derviş falan kimse benim şeyhim gayıptan haber verir diyordu ya görüyor musun gaybı ancak Allah bilir gayıptan haber veren yalan söyler dedin ya işte kendin de itiraf ettin muhterem Müslümanlar <gülüyor> remilci ve müneccimle Allah'tan alarak haber veren insanın çok farkı var. Çok farkı var değil. O ayrı şey, o ayrı şey. Gaybi ancak Allah bilir. Müslümanlar, Kapı Cami'nin muhterem cemaati. Gaybi ancak Allah bilir. Bir de Allah'ın bildirdikleri bilir. Peygamberler mucize olarak Allah'tan alarak bilir. Veliler keramet olarak bazı olacak şeyleri haber verirler. Hani Bediüzzaman Hazretlerinin sikkeyi i gaybiyesi var ya muhterem Müslümanlar. Bugünlerde gene panelleri var, toplantıları var. 60 kadar profesör, yetişkin insan herhalde İstanbul'da toplanacaklar. Bediüzzaman için bildiriler sunacaklar, konuşacaklar. Rabbim bu millete sayısız Bediüzzamanlar lütfeyle diye dua ediyorum. Koca Üstad Üstad Bediül Zaman ve yolundan gidenler, ey Bediül Zamanın yolundan gidiyoruz diyenler, aklınızı başınıza toplayın. <gülüyor> Mutemmimler, sikeyi gaybyesinde bazen geleceği matuf haberleri vardır ve her seferinde Allahu alem der. Allahu alem bil gayb, gaybi Allah bilir ama falan zaman şöyle olabilir, falan zaman böyle olabilir. Muhtemel Müslümanlar, ben size daha henüz müjdeyi vermedim. Kahin lafında kaldığı müjde. Yani Fransız kahin lafında kaldığı müjde. Bediüzzaman Hazretleri bu asır için İslam'ın asrıdır diyor. Bakınız Hicri 1416dayız şimdi. Hicri 1416dayız. 1417, 1418, 1419, 1420 İslama doğru, Kur'an'a doğru, aşka doğru, imana doğru, Hazreti Muhammed'e doğru inşallah. Onun için koca üstat atide en gürsada İslam'ın ve Kur'an'ın olacaktır diyor. Yanlış çıkarma alemlerin en yüce Rabbi. Yanlış çıkarma bediği zaman kulunu. Biz de görelim, öle ölelim inşallah. Müslümanlar benim Abdurrahman'a önümdeki yavrulara kalmasın benim yaşımda olanlar hepimiz görelim ölü ölelim inşallah modern Müminler bu asır İslam'ın asrı dedik ya o Fransız matematik profesörü hocası olan kişi kahinmiş öyle diyor şimdi 1900 ya 2050'ye doğru 250 milyonla dünyaya İslam hakim olacak diyormuş kapı caminin muhterem cemaatı duydunuz mu 2050'ye doğru 150 milyon Müslüman 100 milyon da bunu tamamlayıcı diğer ırklardan kardeşlerimiz 250 milyonla İslam kainatın zirvesidir İslam milleti ben varım diyecek diyor Kur'an nuru Hazreti Muhammed'in nuru kainata hakim olacak diyor. Haa hocam sen baya senelerdir söylersin ya dünyaya İslam gelecek diye bu kahinde onu söylüyor zaten. Sadece Türkiye değil dünyaya İslam gelecek inşallah. Muhtemel Müslümanlar Vali İhsan Dede kulakları çınlasın. Bu valimizden evvelki Vali İhsan dedi şöyle mezinlikte oturuyordu. Cuma dersi dinliyor. Ben de şöyle diyordum geçen sene. Hiç unutmuyorum. Peki hocam dünyaya İslam gelince ne olacak? Hani siz de içinizden sorabilirsiniz. İyi hocam ya. İslam İslam, İslam gelecek diyorsun. İslam gelince dünya ne olacak? Şimdi bizi evvela ilgilendiren Türkiye'miz. Muhterem duada bile İbrahim Aleyhisselam Rabbenağfirli ve li validaye ve yevme yaqumul diyor. Ya Rabbi evvela beni mağfiret eyle, sonra anne babamı mağfiret eyle, kıyamet gününde sonra bütün müminleri mağfiret eyle diyor. Şimdi evvela can, sonra o bir tarafı. Muhterem müminler, Türkiye'miz için şöyle düşünüyorum. İslam bütün saltanatıyla gelmiş olsa ne olacak? İnsanlar melekleşecek. İnsanlar melekleşecek. Katiller, şakavetler, cinayetler az zamanda kendiliğinden yok olacak. Ben size Hazreti Ali'nin basakladığı bir kafiri bırakıp da sonunda İslam'ı kabulünü söyleyiverdim. Hazreti Ali'nin hasmı canı olan kafir yere basaklıyor Hazreti Ali. Bir daha duyuver zarar yok. Bir dakikada İslam'a davet ediyor Hazreti Ali. Harp meydanında Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Cenab-ı Ali silahını sokuyor beline kılıncını. Kalkıyor serbest bırakıyor. Kafir pey. Kayaklığı gibi müthiş bir adam serbest bırakıyor. Ya Ali hayret ettim diyor. Mübareze ve harp tarihinde benim gibi bir hasmı altına alıp da tekrar bırakan bir mücahidik, bir silahşörü, bir civan merdi daha tarih kaydetmedi. Sen beni nasıl serbest bırakıyorsun basıldıktan sonra diyor. Geçenlerde duydum benden. Bizim Peygamber Efendimiz öyle tembih etti diyor. Biz öldürdüğümüzü Allah için öldürürüz. Sen ki yüzüme tükürdüm Nefsim kabardı diyor Şu anda seni İslam'ı kabul etmediğin takdirde Kabul ederse zaten tamam Kabul etmediğin takdirde öldürsem Nefsim için öldürmüş olurum Allah'a ve Resulüne asi olurum Nefsim için seni öldürmedim Bunun için serbest bıraktım deyince Demek İslam bu öyle mi ya Ali Eyvallah bu Eşhedü elle ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü hapishaneler boş duyuyor musun kapı muhterem cemaatı hapishaneler kendiliğinden boş mahkemeler boş tutuk evleri boş caddelerden şerefsizlik değil iffet ve namus akacak bakınız aşk eri mevlana'mız ne diyor aşk eri mevlana'mız ne diyor bahar olunca diyor Bahar olunca az evvel dediğim gibi verimli rahmetler diyor. Verimli rahmetler mümbit arazide milyon çiçekler açtırır. Kuru ağaçlara can getirir diyor rahmet. Aynı rahmet çorak topraklara yağıyor. Şu aslım tarafı çorak topraklar var muhtemel Müslümanlar. Bir tek çiçek göremezsiniz çorak toprakların sadece çorağını tuzunu çıkarır diyor. O da rahmet, o da rahmet. Oraya yanında ayır rahmet. Mümbit arazinin hayatını yeniden getiriyor, çiçekler açtırıyor. Muhterem Müslümanlar, Müslümanların kalbinde bin türlü marifet çiçekleri açtırıyor. Kafir ve zalimlerin gönlünde gayiz ve kini tahrik ediyor. Kalbi çoraktır ya, sadece tuzunu çıkarıyor. Ben evvelce söyledim size muhterem Müslümanlar. Rahmet damlaları, nisan yağmurunun rahmet damlaları, midye, inci midyesi, o hanımların taktığı tabii iyi, esas inci var ya, bir midyenin karnında oluyor, denizden topluyorlar. Nisan yağmurları midyenin ağzında içine gidiyor, inci oluyor, yılanın ağzında ise sadece zehir oluyor diyor. Yılanın ağzında sadece zehir oluyor. Aynı şey, nisan yağmuru, muhterem Müslümanlar bir misal daha vereyim. Mevlana'mızdan ders keseceğim tabii. Biri de diyor, o asırlık ağaçlar var, Bursa'da filan onları korumaya alıyorlar muhterem Müslümanlar. Şu tarafında bir kovuk var, o bir tarafında bir kovuk var. Bir tarafına bal arısı yuva yapmış, bir tarafına eşek arısı yuva yapmış. O bal arısı çıkıyor, ayrı meradan, ayrı çiçeklerden toz alıyor, geliyor. Vakti gelince bakıyorsunuz, kendi tarafından vallahi olan şey... Ya gidip alıyorlar o balı veya bazen çok geliyor, ağacın böyle kovuğundan dışarıya bal akmaya başlıyor. Bu çok vakidir. Bursallara sorun isterseniz veya bu işi bilenlere sorun. Evet, ağacın kovuğundan bal dışarıya akmaya başlıyor. Bal arısı çiçeklerden aldığı tozları ve evha rabbuke ile nehil ayetinde Rabb'ın arıya bal arısına vahyettiği yediklerinden hem gıda alacaksın çoğunu da bal yapacaksın fihi şifa üllinnas insanlık ve beşeriyet o balda şifa çünkü din çiçekten alıyor, hepsinin ayrı hasreti var bal aynı şifadır diyor Kur'an-ı Kerim aynı ağaç aynı iklim aynı çiçekler o da arı görünüyor fakat o bir tarafındaki kovuğuna bakınız eşek arısı muhterem sumalar aldığı o tozlardan yaptığı sadece zehir sadece zehir Muhterem üminler... ...ben... ...hocanızım... ...hani yerine göre... ...doktor... ...neşteri atacaktır... ...hasta uf dese de... ...puf dese de... ...yandım dese de... ...acıdı dese de... ...o uru... ...o hadis uru... ...operatör oradan çıkaracaktır değil mi? Ben şimdi size... ...insanlık olarak... ...cemiyet olarak... ...halimizi olduğu gibi söylüyorum... ...yavrularınıza sahip olun... Yavrularınıza sahip olun, nur yumalı çocuklarınıza sahip olun. Dünya birçok yönüyle çok korkunç bir zemine doğru kaymaktadır. Yüce Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun Teala. Muhterem müminler, mümin her halükarda uyanıp gezen insandır. Kur'an meşalesi elimizden inmesin Hazreti Muhammed'in nuru Gönlümüzden eksik olmasın inşallah Buyurun kelime-i şehadet <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Kelime-i Tayyip'e'yi, Münciye'yi mübarekesiyle Son nefesimizde gülerek çene kapamak nasibi mukadder ile. Hakkı hak bilip hakka ıttibak Batılı batıl bilip batıldan İçinab eyleyen zümreyi Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleyen Dertlilerimize Deva Hastalarımıza şifa Ayrı ayrı Muracaat eden kardeşlerimiz var Hocam hastamıza şifa isteyin Diye onlar için Tekrarlıyorum ümmeti Muhammed'in bütün Hastalarına Kur'an Şifasıyla şifalar nasip eyle Ya Rabbi biz ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet nimet ve jamaal ilahiyesiyle iltifat ve ikram eder. Subhan Rabbi Karabil Güzte, ama ve selamun ala al-Mursalin ve al-hamdu Lillahi Rabbi al-Alemin al-Fatih.